<gülüyor> Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Fuhşiyattan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder. İbret alasınız diye size Allah böyle nasihat eder. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ Sözleştiğiniz zamanda Allah'ın ahdini, verdiğiniz sözü yerine getirin. Hem Allah'ı üzerinize gerçekten kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız bilir. <gülüyor> تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون, أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون hem ipliğini sağlamca büktükten sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Bir ümmetin diğer bir ümmetten daha fazla olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda bozarak bir hile ediniyorsunuz. Allah sizi bununla ancak imtihan eder. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyleri ise... Kıyamet günü size mutlaka açıklayacaktır. Olenhuşen Allah lec'alenkum ummeten vahide ve lakin yudlü men yasha ve lakin yudlü men yasha ve yedî men Halbuki Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet olarak aynı din üzere yapardı. Fakat o dilediğini kendi isyanı yüzünden dalalete atar. Dilediğini ise hikmetine binaen kendi lutfundan hidayete erdirir. Ve siz, yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız. Yeminlerinizi aranızda bir hile edinmeyin. Yoksa bir ayak sebat bulmasından sonra kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanın sebebiyle dünyada kötülüğü, azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için pek büyük bir azap vardır. Ve la teşteru bi ahdillahi temenen qalila innema indallahi huve khayrun lekum in kuntum te'alem. Allah'ın ahdini karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın. Eğer bilirseniz ancak Allah katında olan ahde riayetinize karşı verilecek mükafat sizin için hayırlıdır. <gülüyor> ''Sizin yanınızda bulunan tükenir. Allah'ın katında bulunan ise ebedidir. Elbette sabredenleri de mükafatlarını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.'' Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, Artık ona elbette hoş bir hayat yaşatacağız. Ve muhakkak onlara ahirette mükafatlarını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Artık Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah'a <gülüyor> Şüphesiz ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak O'nu dost edinenler ve O'na, Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Bir ayetin yerine O'nun hükmünü kaldıran, Başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah ne indirdiğini daha iyi bilendir. Kafirler, sen ancak bir iftiracısın derler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. <gülüyor> De ki, İman edenlere sebat vermek için ve Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak üzere o Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cevrail Rabbin tarafından hak ile indirdi. وَلَقَدْ اَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَيْمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيُونَ Şüphesiz biliyoruz ki onlar, Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor diyorlar. Halbuki o, nispet ettikleri kimsenin lisanı yabancıdır. Bu ise apaçık Arapça bir lisandır. la <gülüyor> Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler yok mu? Allah onları bu hallerinden dolayı hidayete erdirmez ve onlar için pek elenli bir azap vardır. ma la yuminun bi Allah hakkında yalanı ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler iftira eder. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe illa men ukrihe wa kalbuhu mutma innum bil iman velakin Allah Kalbi iman ile mutmain olduğu halde inkara zorlanan kimse müstesna kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse onun için şiddetli bir tehdit vardır. Fakat kim de küfre gönlünü açarsa artık Allah'tan onların üzerine bir gazap ve onlar için pek büyük bir azap vardır. Bu doğrusu onların ahirete mukabil dünya hayatını tercih ederek sevmelerinden ve şüphesiz ki Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyeceğindendir. İşte onlar küfürleri sebebiyle Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. <gülüyor> Hiç şüphe yok ki onlar ahirette gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edilmelerinin ve küfre zorlanmalarının ardından hicret edenler sonra cihad edenler ve sabredenler hakkında bütün bunlardan sonra muhakkak ki Rabbin elbette bu güzel hallerine binaen onlar için gafur çok bağışlayandır rahim çok merhamet edendir